L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, pour pour on Türkiye ve Çok AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep özler Değerli Açık Radyo dinleyicileri bir kez daha bir Hayal Tacikleri programına da birlikteyiz. Ee, öncelikle programı hazırlayıp sunduğumuz arkadaşlığımızdan Zeynep Özler e, artık Brüksel'de olacak. Bundan sonra zaman zaman telefon bağlantılarıyla kendisiyle görüşeceğiz. Programı beraber hazırlayıp sunduğum arkadaşım Can Mindek e, ve bugün konuğumuz e, İktisadi Kalkma Vakfı Genel Sekreter Vekili Doçent Doktor Çiğdem Nas olacak. E, hemen gündeme geçelim istiyorsanız daha sonra da ...bugünkü gümrük birliği konuşmamıza devam ederiz. Evet, gündemde çok şaşırtıcı bir şey yok aslında ilk maddede. Balyoz operasyonu kapsamında gözaltına alınan e, görevli ve emekli askerler... ...bunlardan bazıları adliyeye sevk edildi. E, genel kurmay üstü bir toplantı yaptı. Başbakan da İspanya dönüşünde kendi konutunda kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. İşin ne yöne doğru gittiği şu anda belirsiz ama e, dış basında çok... E, Hani ciddi olmasa da bazı gazetelerde bir yorumcudan bu işi ancak darbe çözer yorumunu aldık diyerekten başlık atıldığını bir iki yerde gördük. Nijer basını falandır diye umuyorum ben. İngiliz, basını, İngiliz basını diyerek basını ben mi? de seni hayal kırıklığına uğratayım. Ee, ama biraz heyecan aradıklarını düşünüyorum ben. Ee, Türkiye biliyorsun ben. çok heyecanlı bir evet. gündem maddesi. Türkiye abi ilişkilerine baktığımızda KPK toplantısı, Karma Parlamento Komisyonu'nun 63. toplantısı 22-23 Şubat tarihlerinde yapıldı. Hı hı. Gündemde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı ki bunu geçtiğimiz haftalarda hı hı. konuşmuştuk. Çok tartışmalı bir rapordu. Geri kabul anlaşmaları ve vize ikinci gündem maddesi ve son olarak da sivil toplum diyaloğu vardı. KPK toplantısında sanıyorum e, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Riya Omen Rüten ve e, CHP Bursa Milletvekili Vekili Onur Öğmen arasında da bir e, atışma yaşandı. Son yıllarda aslında KPK'ye hep bu tartışmalar damga vurmaya evet. başladı. Enteresan da bu. Evet. Ben biraz anlamakta güçlük çektim açıkçası. Yani e, bu gene operasyon kapsamında onun üzerinden yaşanan evet. yani sivil asker ilişkileri üzerinden yaşanan bir atışmaydı. Bu da ilginçti. Onur Öğmen son tabi. 8 yıldır meclisten askerin talebiyle bir kanun geçmedi dedi. Burada birkaç şeyi atladığını düşünüyorum ben. En başta da aslında bu AKP'ye bir övgü. ...de olarak algılanabilir. Veya evet. biz olsak geçirirdik diye sanırım anladı. <gülüyor> Ama o Ki, kadar girmeyelim. Neyse, <gülüyor> e, başbakanımız İspanya'daydı. <gülüyor> İspanya gezisinden beş yıllık vize ile döndü. E, ayrıca da AB üyeliğine destek aldığını. Beş yıllık vize mi vermişler? Beş başbakan. yıllık vize. Onun zaten sınırsız da iş adamları, sanatçılar, sporcular... 5 yıllık vizeyi daha kolay alacaklarmış ki hakikaten İspanya zor vize veren evet, ülkelerden evet. biriydi. Bu sanıyorum geçtiğimiz haftalarda İtalya'yla da benzer bir anlaşma yapılmıştı evet, ee, İTO İstanbul Ticaret Odası'nın <gülüyor> girişimiyle. <gülüyor> Ee, bu Ben bunları ilginç değerlendiriyorum aslında bu vize konusunun bu kadar gündeme gelmesinin aslında bana göre Türkiye'nin AB üyelik sürecinin çok geride kaldığının bir işareti. İnsanlar üyelik sürecinde umudu kestikleri için bir şekilde AB'de nasıl dalışırız nasıl gireriz gibi evet. farklı e, belki alternatif e, yollar öne çıkmaya başlıyor. Acaba gider. bunlar imtiyazlı ortaklığın içine dolduruyor mu? Sonrası da insanın aklına geliyor. Bunu başka <gülüyor> bir yere bırakalım. Son olarak aslında bugünkü konumuzu da belirleyen Devlet Bakanı ve Başmizakirci Egemen baş bu hafta başında gümrük birliğini yeniden müzakere etmek için ön hazırlıklara başlıyoruz dedi. Hı hı. Bunun içinde birçok soru işareti var tabi. E, gümrük birliğini neden müzakere edeceğiz? Sorunlar mı var? Daha da önemlisi gümrük birliği nedir? Hı hı. Bu da artık biz yeterince konuştuk. Hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet gümrük birliğini neden yeniden müzakere edeceğiz? Evet. Ee, şimdi... E senin de söylemiş olduğun gibi Gümrük Birliği aslında temelleri oldukça eskiye dayanan bir ilişki Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. 1996 yılında Gümrük Birliği işlemeye başladı, yürürlüğe girdi ama aslında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığı ortaklık anlaşmasına dayanıyor. Ve bu ortaklık anlaşması bir ortaklık ilişkisi tesis etmişti Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında. Ve bu ilişkinin son dönemi de Gümrük Birliği'ne dayanıyordu. Daha sonra süreç içinde hazırlık ve geçiş dönemleri geçildi. İşte 1980 askeri darbesi ilişkilerin bir süre askıya almasına sebep oldu. Daha sonra Türkiye 1987 yılında tam üyelik başvurusunda bulunmuştu. O dönemde Avrupa topluluğuna ve Avrupa topluluğu da Türkiye'nin üyeliğe ehil bir ülke olduğunu ama henüz hazır olmadığını bildirmişti e, ve e, Türkiye'ye de aslında bu ortaklık ilişkisinin e, yürürlüğe konulması alternatifini sunmuştu. Yani e, şu an üyelik için erken ama e, zaten bir ortaklık anlaşmamız var ve bu ortaklık anlaşmasının tüm hükümleri henüz e, yürürlüğe girmedi. O yüzden Türkiye'nin e, gümrük birliğini gerçekleştirmeye yönelik hazırlıkları gerçekleştirmesini önermişti ve Türkiye'de, 1990'lı yıllarda Gümrük Birliği önceliğini benimsedi ve daha önce yapmakta zorluk çektiği gümrük vergisi indirimlerini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikasına uyum için gerekli hazırlıkları yaptı. Ve bu çerçevede de 1 95 sayılı ortaklık konseyinin kararı ile Gümrük Birliği oluşturuldu ve 1996 yılından bu yana da yürürlükte. Gümrük Birliği her zaman tabii tartışmalı oldu Türkiye'de. ilk yıllarda da tartışmalı oldu. Türk ekonomisine etkileri tartışıldı. Birçok uzman Gümrük Birliği yerine serbest ticaret anlaşmasını daha uygun olacağını önerdi. Ama dediğimiz gibi Gümrük Birliği karşılıklı yükümlüklere dayanıyor ve hukuku bağıtlara dayanıyor. Aynı zamanda şunu da dikkate almak lazım. Avrupa Topluluğu Katma protokol henüz yerine girmeden önce 1970 yılında Türkiye'den gelen sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini sıfırladı bir seferde sıfırladı ve bu şekilde kendi üzerine düşen yükümlülüklerin önemli bir bölümünü daha önceden yerine getirmiş oldu. Ama tabii e, o dönemde özellikle Türkiye'den e, Avrupa, o dönemki Avrupa toplumuna giden zaten çok e, kayda değer bir sanayi ürünü de yoktu. O yüzden bu Avrupa topluluğu için çok önemli bir vedakarlık olmadı. E, ama e, yani daha önceden e, üstlenilen yükümlülüklere dayanıyor. Ayrıca yine hem ortaklık anlaşmasında öngörüldüğü gibi e, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile olan ilişkisini de daha ileriye götürme, Niyetini de aslında belirliyor yani gümrük birliği çünkü oldukça ileri bir entegrasyon ve büyük ölçüde de hani doğrudan yazılmasa da bu üyelik sürecinin bir aşaması olarak öngörülüyor fakat Türkiye'nin tabii üyelik sürecinde hep diğer ülkelerden de farklı olan unsurlar var gümrük birliği de bunlardan biri yani diğer üye olan devletler üye olduktan sonra gümrük birliğine girmişken Türkiye üye olmadan gümrük birliğine girdi. Ve e, üyelik sürecinin de e, kısa bir zamanda aslında gerçekleşeceği öngörülüyordu. 1996'dan sonra yani 4-5 yıl içinde gerçekleşmesi de umuluyordu. Bu da olmayınca tabii Gümrük Birliği e, sorunlu hale geldi aslında. E, çünkü en büyük sorun da tabii Türkiye'nin... ...gümrük birliğine bir taraf olması fakat gümrük birliğini karar alma mekanizmasında yer almamasından kaynaklanıyor. Evet en büyük problem sanıyorum orada ortaya çıkıyor. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu gümrük birliğine giden süreç... ...ilk başladığı yıllarda Türkiye'ye sanayileşmiş bir ülke değil. Deniz dönüşümünü tamamlamamıştı hatta başlarındaydı. O zaman dünya ticaretindeki payı da yaklaşık 30 milyar dolar civarındayken şu anda 300 milyar dolar... Divarında. işte dünyanın en büyük 16. ekonomisi, Avrupa'nın en büyük 6. ekonomisi sanayi tatminkar olmasa da bir dönüşüm geçirdi ve Türkiye'nin ithal ve ihraç mallarında önemli değişiklikler meydana geldi. Dolayısıyla 96'da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ile o andaki Türkiye ile şu anki Türkiye ve o anki Avrupa Birliği ile şu anki Avrupa Birliği arasında bir fark var. Sanıyorum e, bu müzakereden kastedilende bu farkın ortadan kaldırılması... ...ortakların yeniden... ...ortak bir zemine getirilmesi. Hocam yine bununla bağlantılı olarak... E, ...Türk, yani bu Gümrük Birliği'nden... E, ...kaynaklanan en önemli sorunlardan bir tanesinin... ...daha da sorunun temelinde... E, ...yatan konunun... ...karar alma mekanizması olduğundan bahsetmiştiniz. E, bu karar alma mekanizması nasıl işliyor... ...Gümrük Birliği'nde? Bu Kısaca bilgi verebilir miyiz? Hani belki bu şekilde... ...dinleyicilerimiz de daha net bir şekilde anlayabilecektir... Hı hı. ...sorunun kaynağını. Evet. E, şimdi... Ne... Avrupa Birliği'nin tabii kendi karar alma mekanizması var. Yani komisyonun, konseyin, parlamentonun yer aldığı bir mekanizma var. Bu şekilde de ortak ticaret politikası oluşturuluyor. Ancak Türkiye'de bu alana yani bu ortak pazarı ve gümrük alanına gümrük birliği anlaşmasıyla bağlı. O yüzden de Türkiye'nin hem gümrük birliğini gerçekleştirirken hem de daha sonrasında hem de Avrupa Birliği ile olan ticaretinde tüm işte gümrük vergilerini, e, miktar kısıtlamalarını ve eş etkili önlemleri e, ortadan kaldırması gerekti. Hem de Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikasına uyum sağlaması gerekti. E, karar alma mekanizmasında da e, tabi bazı sorunlar var. Yani e, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisinin temel karar organı ortaklık konseyi. Hı hı. Ortaklık konseyinde de Avrupa Birliği ve Türkiye eşit ölçüde yer alıyorlar ve burada oy birliğiyle karar alıyorlar. Fakat uzun bir süredir ortaklık konseyinin aslında çok işlev görmediği söyleniyor. Karar fazla çıkmadığı söyleniyor. Yani aslında gümrük ile ilgili sorunların da tartışılacağı ve çözüm bulunacağı yerde ortaklık konseyi. Zaten gümrük birliğini oluşturan karar da yine ortaklık konseyinin kararı. Bu konunun aslında ortaklık konseyinde gündeme getirilmesi gerek. Ama tabii oy birliği kuralı da uygulduğu için burada uzlaşmaya varmakta biraz zor oluyor. Bir de tabi şöyle de bir şey var hani eğer Türkiye Gümrük Birliği'ne müzakere açmayı önerirse bu sefer Avrupa Birliği'nin de muhakkak öne süreceği şeyler olacaktır. Türkiye'nin yerine getirmekte zorlandığı yükümlülüklerle ilgili olarak işte teknik standartlar fikri mülkiyet haklarındaki hmm. Türkiye'nin uyumsuzluğu gibi konular da masaya yatırılabilir. Yani her iki tarafında aslında öne sürebileceği noktalar var. Ama tabii temel de bir sorun yani aslında müzakere süreci. ...düzgün bir şekilde ilerleyebilse o zaman belki bu sorunların da zaman içinde çözülebileceğini düşünürüz. Fakat işte gümrük ile ilgili özellikle başlığın askıya alınması aslında bu sorunu biraz da güçleştiriyor. Yani yine de temel karar alma mekanizması ortaklık konseyi olarak kalıyor. Müzakere sürecinde bu sorunlara çözüm bulmak şu an itibariyle mümkün değil. Bir de tabii işin bir boyutu da dediğimiz gibi yani bu gümrük birliği aslında siyasi bir niyeti de bildiriyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne daha yakınlaşmak istediğini. Bunu sadece bir ticari anlaşma değil ama aynı zamanda Türkiye'yi üyeliğe yakınlaştıran bir süreç olduğu da düşünülüyordu. Fakat şu anda tam üyelik konusunda bir belirsizlik de olduğu için gümrük birliğinin tekrar müzakere açılması aslında bu işte imtiyazlı ortaklık türü. <gülüyor> argümanları da tekrar gündeme getirebilir gibi de bir endişe var aslında. Yani eğer Türkiye Gümrük Birliği'ne masaya yatırırsa o zaman Avrupa Birliği de bu fırsattan istifade ederek özellikle Türkiye'nin üyeliğine yakın durmayan çevreler bunu başka yönlere de çekebilir. Ve aslında evet zaten tam üyelik olmayacak. O zaman biz aramızdaki ilişkileri tekrar gözden geçirelim ve imtiyaz ortaklık türü bir ilişkinin temeline oluşturalım gibi bir yönde çekilebilir ama tabii sonuçta bu bunun böyle olmamasını sağlamak Türkiye'nin elinde. Ee, geçen e, bu İktisadi Kalkanma Vakfı'nın yönetim kuruluna katılmıştı Devlet Bakanı ve Baş, Müzakereci Egemen Baş ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan, Volkan Bozkır. E, ve Büyükelçi orada e, şunu söylemişti. Yani e, Türkiye müzakere sürecindeki sorunlara rağmen hazırlıklarını bitirmeli ve 2013 yılına kadar... Bu hazırlıklarını gerçekleştirmeli çünkü bu zaten hani Türkiye'nin yararına olan bir şeydir ve Türkiye'nin yükümlülüğüdür demişti. ve Zaten aslında Türkiye bunu yaparsa yani gerçekten bunu yapabilirse bu reform sürecini hızlı bir şekilde devam ettirebilirse o zaman bu Avrupa Birliği'nin öne sürebileceği Türkiye'nin aleyhine olabilecek kozları da ortadan kaldırmış olur. Yani imtiyazlı ortaklık alternatifi bir yerde gündemden düşer. Ama tabii e, müzakere süreci tıkanmışken de Türkiye'nin e, çok sürekli ve hızlı bir şekilde reform sürecinde e, gerçekleştirebilmesi de zor. Yani Avrupa Birliği'den e, bir hani yeşil ışık e, görülmediği sürece o açıdan biraz tabii e, sorunlar var. Evet. Ee, teşekkür ediyorum hocam cevabınız için. Tabii şey bu karar alma sürecinden bahsederken e, oy birliğinden bahsettiniz. Hani ortaklık konseyinde işte Türkiye bir oy, Avrupa Birliği bir oy şeklinde e, temsil ediliyor şu anda. Ama Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşuyor. Ve bu ülkeler ortak konseyine gelirken kendi ortak pozisyonlarını belirleyerek geliyorlar. Yani dolayısıyla işte örneğin e, Kıbrıs'ın Mesela e, malları serbest dolaşımıyla ilgili bir çekincesi veya Fransa'nın veya e, örnek veriyorum Almanya'nın e, bir sorunu olduğu zaman... E, ...önceden ortak pozisyonlarında e, bir şekilde kendi alanında resmi veya gayri resmi bunu belirliyorlar. Daha sonra ortak konseyine gelindiğinde sorun çıkabiliyor. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği kendi içinde direkt olumsuz tarafı olmuş oluyor. Ve dolayısıyla ortak konseyi düzgün işlemeyebiliyor. İşte, sanıyorum e, sen dahi bilirsin hani Kıbrıs sorunu da bugün ortak konseyinin... E, bu kadar e, atıl kalmasının en önemli etkenlerinden biri olsa gerek herhalde. Tabii sekiz başlık içerisinde gümrük birliği ve malların serbest dolaşımı da kapsayacak şekilde askıya alınmasında Kıbrıs sorunu çok önemli hatta yani tek etmende. Arkasından bu ortaklık konseyinin zaman içerisinde bu işlevsiz hale gelmesi bununla birebir alakalı. Daha geniş olarak baktığımızda belki şarkı arasından sonra daha detaylı olarak değiniriz Avrupa Birliği'nin içerisinde olduğu ekonomik ve siyasi sorunlar var hatta. Sabah konuşurken güldüğümüz bazı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Hani Gümrük Birliği'ni özelinde konuşurken, hem Türkiye'nin yaşadığı değişim ve problemler, karşı tarafta da Avrupa Birliği'nin yaşadığı, Problemler var. Evet, o, tamam. e, o sabah konuşurken güldüğümüz meraklandırmayalım dinleyicilerimizi. Yunanistan, Almanya'dan bu arada çok kısa bir arada söyleyeyim. E, şey, Almanya'nın ikinci Dünya Savaşı savaş tazminatlarını ödemediğini söylemiş. Tam Ödem zamanında. Ödemelerini beklemiyoruz ama en azından bir teşekkür etsinler şeklinde de devam etmiş. Yani <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi bu e, son e, sözü söyleyelim müzik arasından önce sonra devam edeceğiz. If I could tell the story, what secrets I. I could show the pictures Of the faces I believe They'd all be children smiling could change the ending No one would ever lose And I'd keep this road from bending No one should have to choose this line together Evet, Richie Heavens'dan If I isimli parçayı dinledik. Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların başında karar alma mekanizmalarında Türkiye'nin istediği gibi rol alamayışından bahsettik. Bu hani somutlaştığı temel problemlerden bir tanesi Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakereleri. Ki bu üçüncü ülkeler de öyle ufak tefek ülkeler değil, Güney Kore, Hindistan. ...gibi ülkeler var. Evet. Aralarında... Meksika. ...Türk ekonomisinde, Türk ihracatında... ...ciddi problemler yaratabilecek... ...ülkelerle müzakereler yürütülüyor... ...ve Türkiye bu müzakerelerin içinde değil. Hocam yani... ...temel problemlerden bir tanesi olarak bunu ortaya koyabiliriz. Evet, Demin de zaten aradan önce de... ...bu ortaklık konseyinin... ...karar alma sürecinin nasıl... ...işlevsiz kaldığını... ...zorlandığından bahsetmiştik. Bu kapsamda belki... ...öne çıkan evet. sorunlardan biri diyebiliriz bana. Evet... Son dönemde evet en çok konuşulan konu da bu serbest ticaret anlaşmaları. Avrupa Birliği zaten daha önceden de tercihli ticaret anlaşmaları vardı. Türkiye henüz bunlara da aslında uyum sağlaması gerekiyor. Gümrük Birliği çerçevesinde ama henüz bunu da tam olarak gerçekleştirmedi. Çok acelesi yok zannediyorum. Evet, evet. Bir de tabii hani bu Avrupa Birliği'nin kendi önceliklerinden de kaynaklı. Hani Türkiye'nin yapısına da belki çok evet. uymayan anlaşmalar ve son dönemde bu serbest ticaret anlaşmaları Türkiye, Avrupa Birliği tarafından sıklıkla çeşitli ülkelerle yapıldı. Daha önce Tunus, Cezayir, Meksika gibi ülkelerle yapıldı. En son Güney Kore ile tamamlandı. Şu anda sanırım Hindistan'la müzakereler devam ediyor. Bu aslında biraz da Dünya ticaretindeki gelişmelerden de kaynaklanıyor. Yani özellikle bu Doha görüşmelerinin çıkmaza girmesi sonrasında Avrupa Birliği de ikili anlaşmalar yoluyla ticaret politikasını çeşitlendirme yoluna gitti. O açıdan da bu Avrupa Birliği'nin aslında bir ticaret politikasındaki gelişme. Yani burada bir parantez için, hani... Türk ticaretine zarar vermek için kasıtlı olarak yapılmış anlaşmalar değil. Evet. DTÖ nezdinde serbestleştirilme yürütülemediği için şu an tıkandığı için evet. e, sadece Avrupa Birliği'nin izlediği bir politika da değil aslında. Aslında yani ülkeler... Türkiye'nin de kendi evet. Evet. yapında yaptığı. Sorun biraz da şundan kaynaklanıyor. Özellikle bu tür anlaşmaları Avrupa Birliği imzalarken, aktederken aynı zamanda Türkiye'nin de Gümrük Birliği içinde olduğunu ve Türkiye ile de bu tür anlaşmalar yapılmasını teklif ediyor. Fakat herhangi bir bağlayıcı mekanizma yok. Yani o üçüncü ülkenin Türkiye ile de aynı tür anlaşma imzalamasını zorlayacak ya da bu sonucu doğuracak herhangi bir mekanizma olmadığı için bazı ülkeler Türkiye ile aynı tür anlaşmaların imzalanmasında çekimsel davranabiliyorlar, geciktirebiliyorlar. O açıdan da Türkiye'nin tezi, genellikle İKV'nin de savunduğu tez bu tür anlaşmaların Avrupa Birliği ve ilgili üçüncü ülke arasında e, müzakere edilmesi arasında aynı şekilde Türkiye ile de paralel müzakerelerin gerçekleştirilmesi ve iki anlaşmanın da aynı anda yürürlüğe girebilmesi. Bu şekilde de ticaret üzerinde yaratılabilecek herhangi bir etki yani e, ticaret sapmasına yol açabilecek bir etki de ortadan kaldırılmış olacak. Aslında bu ee, müzakerelerde masaya yatırılan konu Avrupa Birliği'nin kendisinden ziyade Avrupa Gümrük Alanı. Evet, Dolayısıyla evet. Avrupa gümrük alanı Türkiye'yi de kapsayacak hı hı. bir şekilde 28 ülke olarak değerlendirmesi gerekiyor. Sanırım Türk tezinin hı. arkasında da bu var. Yani biz de gümrük evet. alanın bir parçası olarak hı hı. müzakerede ya masada olmalıyız evet. ya da paralel Neticede yürütmeliyiz. Neticede çünkü o ülkelerle yapılacak bir anlaşma sonucunda Avrupa Birliği için dolaşıma girecek mallar Türkiye'ye de Aynen. dolaşıma hı hı. girmiş olacak. Ama işte ciddi bir ticaret sapması, yaratma potansiyeli de bundan kaynaklanıyor. Bu günlük alanından kaynaklanıyor. Evet. evet. Mesela Güney Kore durumunda özellikle mesela otomotiv sektöründe artan bir rekabetle karşı karşıya kalabilir. Hindistan'la imzalandığında belki tekstil sektörü etkilenebilir. Yani özellikle hassas sektörler söz konusu olduğunda bir Türkiye'nin konuyla ilgili şikayetleri de artıyor. E, tabii yine işte bu karar alma e, sorunundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye e, Avrupa Birliği'nin müzakere pozisyonunu belirleyemiyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkeler e, belki kendileriyle ilgili hassas konuları e, gündeme getirebiliyorlar. Anlaşmayı, e, anlaşmanın maddelerini şekillendirebiliyorlar. Ama Türkiye'nin böyle bir e, imkanı yok. E, ve o da tabii e, Türkiye açısından sorun yaratıyor. E, Avrupa Birliği'nin ön, öne sürdüğü bir çözüm... E, Komisyon biliyorsunuz tüm üye devletleri için müzakereleri yürüten kurum. Evet. Aynı şekilde Türkiye'nin içinde müzakereleri yürütmesi gibi bir çözüm olabilir. Fakat tabii burada da yine Türkiye'nin üye olmamasından kaynaklanan, komisyonda temsil edilmemesinden kaynaklanan sorunlar var. Yani bu da Türkiye'nin kolaylıkla kabul edebileceği bir çözüm değil. Ciddi bir egemenlik devrisi. Tabii ki. Evet, yani evet. Daha üye olmadan komisyona yetki devri. Evet, bu da çok... Rast öner bir çözüm değil. Evet biraz fazla kaçabilir bu <gülüyor> <gülüyor> bizim için. Bir diğer sorun da gümrük birliği kapsamında değinmemiz gereken belki de e, bu mallar serbest dolaşırken fuarlarda ve çeşitli ticari e, işlemlerde bunları üretenlerin veya bunlara sahip olanların aynı serbestlikle dolaşamaması ve vize sorunuyla karşılaşması sanırım. Evet evet. Gümrük Birliği tabii ki aslında bir bütün olarak düşünmek lazım. Yani Avrupa Birliği için de sadece malların serbest dolaşımı değil ama diğer faktörlerin, hizmetlerin, sermayenin, kişilerin serbest dolaşımı da söz konusu. Bu Türkiye açısından bir sorun. Yani Gümrük Birliği çerçevesinde herhangi bir iş görüşmesine katılmak için, fuarlara katılabilmek için, mallarını pazarlayabilmek için aynı zamanda iş adamlarının, sanayicilerin de serbest bir şekilde Avrupa birliği dolaşması mantıken de e, gerekiyor. Fakat vize bu açıdan önemli bir engel. Hem vize prosedürleri vize prosedürleri sırasında hem kaybedilen zaman e, aynı zamanda istenen belgelerin oldukça e, Geniş bir listeyi kapsaması ve işte davet mektubu gibi belgeler ya da bu şirketin ticari sırlarını açıklamasına yol açabilecek bazı belgeler isteniyor. Bu da tabii aslında neredeyse bir tarife dışı engel gibi görülebilir. Yani o malları üreten kişilerin, o malları ihraç eden kişilerin serbest dolaşımdan yararlanmamaları. O açıdan o da tabii bir ilişkilerdeki diğer bir sorun alanı. Tabii gümrük birliğini basit bir ticari anlaşma olarak değil de entegrasyon sürecinin bir parçası. Evet. Ekonomik ve siyasi bütünleşmenin bir aşaması olarak değerlendirdiğimizi bu kadar çok sorundan yani temeline ait sorunların ortaya çıkması tabi gümrük birliğinin mantığına ve ticari ahlaka aykırı bir durum olduğunda ortaya koyuyoruz. Şimdi böyle bir şey var. hani Burada e, kesin e, yani gümrük birliğinin bugün ortaya çıkan sorunlar gümrük birliği kaynaklı sorunlar aslen e, yürürlükte kalış süresinin Kısıtlı olmasının düşünüldüğünden kaynaklanan e, sorunlar diyebiliriz belki. Hani ilk e, bu karar çıkmadan önce Türkiye'nin belki de o dönem işte hatırlarsınız şey, e, gazete başlıklarını 3 yıl içinde üyeyiz. 5 yıl içinde He. üyeyiz gibi gazete başlıkları vardı mesela. Evet. Tansu de çok memnundu e, hayatında. Yani genel olarak e, böyle bir şey vardı e, izlenim vardı. Hani bunun aksini söyleyen çok fazla kesim yoktu ama e, üyelik geciktikçe, üyelik tarihi geciktikçe... Ee, böylesine önemli bir konuda işte Türkiye'nin karar alma süreçlerinin dışında kalması e, fiilen. Sorun yaratmaya başladı ve işte bugün de bu tekrar müzakere edelim işte için e, başka kapsamını genişletelim gibi e, yaklaşımlar, Aslında bu sorunu çözmeye yönelik yaklaşımlar ama ben kişisel olarak şunu düşünüyorum. Hani müzakere sürecinin kendisi e, aslında e, bu sorunun en kapsamlı çözülebileceği e, platform hala, Maalesef ki şu anda o da durmuş, durumda, durmuş durumda diyebiliriz. Evet. Evet, yani evet. Hocanızın da başta söylediği gibi Türkiye'yi bu müzakere sürecinde hareketlendirecek, reformlara olan motivasyonunu artıracak bir güç kalmadı. Yani ne komisyon raporu, ne parlamento raporu, ne bir üye devlet başkanının veya hükümetinin yaptığı bir açıklama. Yani İspanya'nın verdiği destek bile bizi heyecanlandırmıyor artık. E, çünkü neden? Çünkü sürekli işte iç politika gündemimiz çok meşgul. Çok. E, siyasi reformları bir türlü gerçekleştiremiyoruz. E, direnç noktaları var çeşitli ülke içinde. E, neyin ne olduğunu çoğu insan e, bilmiyor. E, evet. zorluk çekiyor. E, farklı e, enerji kaybı, senin dediğin gibi güç kaybı sürekli yaşanıyor. Dolayısıyla Hı. belki gümrük birliği Maksadıyla açılacak olan o yeni görüşmeler diyelim yeni müzakereler üyelik sürecinde hızlanmasına yardımcı olabilir tabii bir taraftan kaçınılmaz olarak Kıbrıs sorununun da çözülmesi gerektiği ortada yani o sorun ortadan kalkmadan Türkiye için yeni bir motivasyon kaynağına gelmeyeceği belli ama Nisan'da KKTC'de seçimler olacak bu gidişle bizde de seçim konuşmaları fazlasıyla yükselecek gibi gözüküyor artık. Zaman evet. gösterecek Zaman gösterecek diyoruz Hocam tekrar e, geldiğiniz için Bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz Rica ederim sağ olun Haftaya görüşmek üzere diyoruz görüşmek ve bitiriyoruz üzere. burada Hayal Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özler.